Radyo Tiyatrosu Edül Vefa Program Yönetmenleri Atilla Yiğit Hüseyin Aydemir Senaryo Mehmet Mert Yayını hazırlayan Niyazi Hancı Teknik yapım Affan Tarlan Hey Kayfa Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü? Az önce güverdeye İyi sağ ol Selamun aleyküm. Ya aleyküm selam. Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim. Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor. Resulullah'ın Ravda-i Mutahharasını ziyaret ediyor gibiyim. <gülüyor> İnşallah tekrarı nasip olur. İnşallah. İçim öyle sıkılıyor ki. İstanbul fethedildiğinden beri... ...şu Rodos korsanları... ...Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok. Ee, korkaklar salim olur. kafi miktarda tayfamız mevcut ama... ...ama... ...tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum. Ufuk gemi! Ufuk gemi! Ne? Gemi mi? Bayrağına dikkat et. Bayrağına. Korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor. Evet. Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar. Kayfalar. Kılıç, hava, tüpek. Ne bulursanız onunla karşı koyun. Hay işlerin gelecekleri varsa görecekleri de var Hacı karındaşlar Şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim Gözünüz tek olsun Aman çekinmeyin Hey siz ikiniz Hey Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun Çabuk olun Maalesef çok ucuda, çok kalabalık <Gülüyor> Okçular Kaptanı oka tutun Bu iş çok uzadı haydi Allah oh. Kaptanlarını atladık Silah çekeni affetmeyin Diğerlerini bağlayın <Gülüyor> Reis Bizi Hristiyan'a Hristiyan'a Bunlar Hristiyan'mış. Hadi tayfa bozultuları sizi. Üzer Hristiyan değil malı altını olan lazım. <gülüyor> Çocuklar bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodas'a. Hadi yelkenler Fora. Adadakiler, biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz. <gülüyor> Esirleri doğru kalesinden de götürün. Hasta ve yaralıları ne yapalım? Hepsini atın. Emrin olur reis. Reis... Yeşil sarıklı biri vardı yani. Ya evet. Senin de dikkatini çekmişti. Evet. Şey mi ne diyorlar? Öyle biri işte. Şey, ha, güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. <gülüyor> Baya meraklandım. <gülüyor> Yine bir muziplik mi? Patlama. Biraz sabredersen görürsün. Patlama reis. Ayrı bir hücreye atalım. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın Hazret. <gülüyor> ...ne hızlısın sen. Evet, yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın. Tamam Garino, hemen. Hey sen! Gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri sallanma. Fakat ben Hristiyanım. Uzatma yürü dedim sana. H Hristiyanım dedim. Hristiyanmış. Ha! Yürü. Ayaklarını zincirle ellerini çöz. Tamam Garilo. Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün. Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın. Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki. <gülüyor> Aman yalvarırım ölme. Yaman. Neredeyim ben? Neredeyim? Su, su verin. Ya in kendine gelebildi. Su, su. su. ...bütün gece sayıklayıp durdun. Siz kimsiniz? Bana Musluitdine Evul vefa ederler. N Neredeyiz biz? Rodos adasında ve Zindan'da. Zindan'da mı? Doğru. Zindan'dayız. Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma. Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin. Öyle... ...çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz. Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. E, nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur su! Sakin ol, sakin, sakin. ol. Kendini toparlamaya çalış. Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler. Ümitsiz olma. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var. Hey ihtiyar! Al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi beslen ha. Ağrınca altın fidye isteriz. Su. Bir yudum su. Uşağın mı var be? Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim. İşte su evlat. Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten. Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç. Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim. Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış. Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde. Hayır Müslümanım. Al bakalım şu topağı. E, ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık. Kahramanlık mı? Evet. Şu şartlarında kim kime bir lokma verir ki? Bir Müslüman herkese... Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim. İstiyorsan kavuşursun. Neye? İslam ahlakına. E, nasıl? Müslüman olarak. Sendeki bu güzel huyu İslamiyet'ten mi geliyor? Evet. İslamiyetin içinde hiçbir kötülük... İslamiyetin dışında da... ...hiçbir iyilik yoktur. Şu vahşilerin dininde olmaktansa, sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim. Öyleyse dediğimi tekrarla evladım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sanki birden hafiflediğimi... ...değiştiğimi hissettim. Madem değiştiğini hissettin... ...o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne? Yüsti. Bundan böyle Müslim olsun. allah Teala... ...bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim. <Gülüyor> Özün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin. Bu bir hile olmasın? Serbest mi? Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey fidyeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor. Çok şükür. E hadi daha ne bekliyorsun? Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum. Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten. Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha? İlk işim Krito'yu bulmak olacak İnşallah o da Müslüman olur Ama aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebu'l Vefa çıktı başımıza. Liza! Liza! Liza! Kalk! Kalk! Ne yatıp durursun be? Tembel kadın kaksana! Bağırıp durma! Kalk! Bağırırım tabii! Kalk! Gel! Gel! Gel de şu hayvanı hazırla! Ne bağırıyorsun? Geliyorum! Kursuzlanma! Sakin ol! Ah Krito! Gene mi? Ne gene mi Sibel? Süte Ay yoksa mi? suya mı süt katacaktım <gülüyor> şişt, Sen karışma bu ticaret işi Ben karışmayayım Peki kim karışacak Kapa Eskiden hadi neyse Şimdi başımızda Sultan Mehmet tamam, var Varsa var ne olacak Sen akıllanmayacaksın anlaşılan Bir gün bu iş duyulursa O zaman ne olacağını anla Dırdırında Mavro uyanacak sonra Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin Ah, şimdi jüsti olacaktı ki. Jüsti, jüsti. Hala onu sayıklıyorsun. Ee, unutmak kolaydır. Kaç yıl geçti aradan, hala bir haber alamadım. Dimitri'nin peşine takılacağına kardeşini arasaydım. Sus! Dimitri'ye laf söyle etmem. O da olmasa Hristiyanlığımızı hepten unutacağız be. Aman, geç kalacağım. Yardım et de şu düğünleri yükleyelim. Ver şunu, ver. Öbürünü de ver bakayım. Ver. Heh. Heh. Tamam. Ye, yeah, ye, yeah. hadi. E, hey, e. Hey. İşte Şeyh Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergiyalar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki ...sarıklı genç tıpkı tıpkı üstü. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. He he <gülüyor> ...ama imkansız... ...bu Müslüman biri. he he he dergahında he he he Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt. Krito. Krito. Hay Allah duymadı bile. Müslim kimi çağırıyorsun öyle? Krito'yu. Kardeşim Krito'yu. Demek Krito'yu gördün. Ama o beni görmedi. E, hemen peşinden yetişmeliyim. Olur mu? E, niçin olmaz? Hocamız Ebil Vefa Hazretleri burada. Ondan izinsiz böyle. Aa, doğru. Ondan izinsiz adım atmayın. İzin al sonra. Ara. İyi ki gitmemişsin bak. Bahçedeler. Hadi yanlarına git. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam. Geldiniz mi? Evet efendim. Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim. Baş üstüne. Oh. Müslim evladım... ...seni düşünceli görüyorum bir derdin mi var? Ee, şey efendim... Sıkılma, sıkılma, söyle. Ben... Efendim... Az evvel kardeşimi gördüm Şu arayıp durduğun kritoyu mu? Evet efendim Peki görüştünüz mü? E, maalesef görüşemedim Henüz vakti değil Henüz vakti değil Siz bir kritonun dalalette olmasına gam çekersiniz Biz bütün kritoların, yorgilerin, yanilerin Bizzat şahidiz efendim Bir zamanlar bize Efendim niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz Hatırladınız mı? ...hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz. Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar... ...cehenneme sürüklenirken... ...yerimizde nasıl rahat oturabilir... ...ve nasıl neşeli oluruz? Kazecim! <Gülüyor> Süt, süt. Sütçü. Süt, süt. Sütçü evladım az bekleyesin Kim seslenir be ha? Aman şu fakir nine Hiç süt almazdı ya parası var mıdır Sütçü evladım Ne var nine Şu kaba süt doldurasın Paran vardır E var var sen doldur hele Ver bakalım Tamam ha, Sütün biraz solu gibi Ne sulusu be Ayda yılda bir süt alacaksın onda da kusur bulursun. Eğmen kızma canım akçem olsa her zaman alırım. Aman canım laf mı şimdi alırsın ya. E, alıyorum ama akçeler daha bu sabah elime geçmiştir. Yoksa birine borç mu verdin? <gülüyor> Evladım ben de akçene gezer fakirim biriyim. Pek arayıp soranım da yok. Bu sabah kalktım ki paspasın altından içerik bir kese akçe atmışlar. Bu mutlaka ebul vefadır. E kim atmış peki? E ne bileyim herkes bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Aa, bu mahalleye Ebul Vefa isminde bir büyük zat yeri. E? O bırakmış diyorlar. Hadi be saçma. Müslümanlar bize hiç yardım eder. Buncacık şey hakkınızı alınır. Bu yardımı tüccar Dimitri yap bu. Dimitri. Eh, bu Dimitri daha önce neredeydi acaba? Hey, nerede olacak? Sara sıra yeni gelmiştir bir kere. <gülüyor> Vaziyet hiç de iç açıcı değil. ...bunu hemen Dimitri'ye bildirmeli. Hadi sana bol kazançlar evladım. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi taze süt! Taze süt! Taze süt! Taze süt! Tazı süt. ...Müslim çapaya devam etsin... ...Ruşen evladım siz benimle içeri gelin... ...başısın efendim... ...mahallemize bugünlerde... ...kaç Müslüman aile geldi? Ee, beş aile efendim... ...vaziyetleri nasıl? Çoğunun iyi... ...yalnız e, bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var... ...o halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım... ...peki efendim... Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi? Evet efendim. İnşallah daha da çoğalır. İnşallah. Bu gecede muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak. Kim bilir kimler sevinecek. Bak esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzaktakilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf, israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun? Hangisini efendim? Hütüt kuşu ile olan menkıbesini bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti. Evet efendim. Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hüt, hüt kuşu yok. E, o nasıl bir şey efendim? Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hüt, hüt e haber yolladı gelsin diye. Ama hüt haberci haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hüt, hüt davetinizi reddetti ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti, hüt yanına vardı, peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hüt, ...hüt kızdı... ...ve haberciye... dikdeki sarayını başına yıkarım... ...üstüme gelmesin tehditini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini bir bir nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi... ...Süleyman Peygamber'i güldürdü. <gülüyor> Gülünmeyecek gibi değil ki. Minnacık bir şey dur <gülüyor> Dur dur dur dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman Peygamber... ...git sor bakalım... Koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur. Hayret. Yani vakıf malı bu işte. İşimiz zor. Doğru, doğru. Lakin zor olan makbuldür. Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken... ...kimseyi incitmeyelim. Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl. Bizi kimse görmemeli. Efendim, müsaade ederseniz... ...bu sokaktaki muhtaç evlere... ...hediyeleri ben bırakabilir miyim? Tabii evladım, tabii. tabii. Kimsesiz ihtiyarların... ...duğul ve yetimlerin bahçelerine... ...kapı önlerine... ...hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hay hay. Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım? Ben de arka sokağa gidebilirim. Hayır. Önce bu sokaktan devam edelim. Ama efendim bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki. Olsun olsun. Yine de buradan devam edelim. Siz bilirsiniz efendim. İşitiyor musun? Hayır efendim. Dinle bak. Kiraz istiyorum. Anne. Ha. Kiraz. Lan, anne. Evet duydum. Ee, bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor. Savallı yavru. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya. Evet efendim. İşte onu bu eve bırakalım. Emredersiniz efendim. Bakın ne bana ne? Kiraz istiyorum. Hicran yavrum. Kes ağlamayı da uyardık. Hadi yavrum. Bana ne? O kirazlardan istiyorum. Gecenin bu saatinde sana nereden kiraz bulayım yavrum? Esma kapının önünde kiraz yiyordu. Vakit gecenin bir yarısı oldu. Esma ne dışarıda? Hayır daha önce. Elinde kınalı kınalı kirazlar vardı. Ah şok olmuş musun? Hiç de dikkat etmez. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimim ah. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç hicranım? Anne, etmeye kirazları babası mı almış? Evet canım. Hadi uyardık. Babam gelince bana da kiraz getirirdim anne. Elbette hicranım. Getirir tabii yavrum. Peki babam niye dönmedi hala? Baban çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyecek. Kapa tıkladı. Babam olmasın. Hadi bakalım. Ne tıkırtısı yavrum? Hadi yat da uya. Anne, tıkladı bir bakalım ne olur. Peki, peki bakalım ama sonra hemen yatacaksın, tamam mı? Tamam anne söz. İyi gel bakalım. Bak, kimsesizcikler yok işte gördün mü? Hadi yat artık. Ama burada bir çıkan var. Çıkan mı? Bak işte. Kim bırakmış olabilir? Ne var acaba içinde? Bakalım anne. Üzerinde hediyedir yazılı. Çabuk aç. Sabret yavrum açtım işte. Kıyaslar anne. Kınalı kınalı. Allah. İnanılır gibi değil. Gerçekten de kiraz bunlar. Ama ama nasıl olur? Bak anne çörekler. Hmm. Güzel güzel elbiseler de var ben babam diye Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz Ben dergaha dönüyorum Yarın için bir emriniz var mı efendim Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın Peki efendim. Bu iş tamam. Şimdi dergah'a gidip muhtaç aileleri bildireyim. Aa, bu köpek bana doğru geliyor. Dur şuradan bir taş. Hoşt, Hoşt. <gülüyor> Git hadi git Çekil yolumdan Acayip Sanki beni tanıyor bu köpek. <gülüyor> Yoksa aa, aa Evet bu çomar Ne arıyorsun sen burada bakayım Çomar gel hadi Hadi gel gidiyoruz <gülüyor> Bu da mutlaka Liza'dır Ne yapacağım şimdi Geri de dönemem Cumar, Cumar git, git hadi. E, dur elimi ayağımı yalayıp durma. Git, Cumar'a git. ne oldu birden? Adamı tanıyor sanki. Ha, sanki jüsti. Cumar git hadi. Uzaklaş yanımdan. Cumar dedi. Bu kahinam jüsti. Evet o. Müslüman olmuş. Jüsti? Ha jüsti sensen. Benim Rıza benim. Ama kaçar gibi bir halin var Yoksa bize görünmek istemiyor musun Yok yok yo, yo, Hadi hadi saklama Müslüman oldun onun için de Bizimle görüşmek istemiyorsun tabii. Şey Nasıl izah etsem bilmem ki Ben Şeyh Ebul Vefa hazretlerinin Dergahında kalıyorum da Şeyh Ebul Vefa mı dedin Yok olamaz Yanlış duydum değil mi Hayır yanlış duymadınız Şeyh Ebul Vefa dedim Krito'nun kardeşi Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında ee, Ne var bunda Krito seni Ebul Vefa'nın talebesi olarak bilirse Bir taşkınlık yapabilir Aa, Demek abim Ebul Vefa hazretlerine bu kadar düşman Hem de nasıl Dimitri'ye de uydu bir kere O ne derse yapıyor Dimitri kim ...Dimitri... ...şu ilerideki kiliseye bol miktarda para yardımında bulunan bir zengin. Papazlar, rahibeler tuttu. Gençlere, çocuklara Hristiyanlığı öğretiyor. Ee, peki böyle yapmasına sebep ne? Ne olacak? Şeyh-i vefa. O bu semte yerleştiğinden beri Hristiyanlar... ...birer ikişer Müslüman oluyor diye... ...mani olmaya çalışıyor. Dimitri mani oluyor. Hı. Hem de kardeşim Kritoya. Yeğenim var mı? Evet var. Mavro. 5 yaşında. Ah. Krito sevinçlidir şimdi Bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyordu Öyleydi ya Geciktim Bana müsaade Olur ama esaretten nasıl kurtuldun Ebül Vefa hazretleri kurtardı Sonra da birlikte İstanbul'a geldik Demek Ebül Vefa kurtardı Evet o kurtardı Ben artık gitsem e, e, Yalnız e, Evet yalnız e, Beni gördüğünü Krito'ya söyleme İyi sen de söyleyemem Teşekkür ederim Hoşçakal Güle güle Dergâhta bir tuhaflık var Etraf ne kadar sessiz ...sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamünaleyküm Ruşen kardeş. Ve aleykümselam. Ee, ne oldu? Bir sessizlik var. Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergaha geldiler. Öyle mi? Ee, şimdi içerideler mi? Hayır. Ziyaret edemeden gittiler. Gittiler mi? Evet. Ee, sebep? Bilmiyorum. Hocamız Ebil Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler. Demek görüşmek istemediler. Evet. Hocamız içerdiler. Hadi yanlarına gidelim. Hadi. Hadi. متكين على رفرف الخضر وعبقر ينحساد فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال Hocamız da çok üzgün görünüyorlar. Evet öyle. İstersen hiç rahatsız Hı. etmeyelim. Buyurun buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi? Gittiler efendim. Bir şey dediler mi? Evet efendim. Yanındaki lalasına dönüp lala gördün işte. Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah... ...bir günün sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler. Sonra bir müddet sustular Çok üzgün görünüyorlardı Öyle ki gözlerinden birer damla Yaş süzüldü <Gülüyor> Efendim Görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz e, Madem öyle Niçin kabul buyurmadınız Hem siz müteessir oldunuz Hem padişah efendimiz müteessir oldular Bu dünya Bütün arzuların tecelli mekanı değil ki Sebepler var Sırlar var, hikmetler var, en mühimi de mesuliyetler var. Ne mesuliyet efendim? Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da, cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşkeri kaza, ...kaza ordusudur. Dualarımız... ...padişahımız ve güzel askerleri iledir. Şimdi... ...merakınız zahil oldu mu? Biz bunları düşünememiştik efendim. İşte bu sebeple her türlü... ...hacıyı sineme çekerek... ...bu görüşme isteğini kabul etmedim. Sana. <gülüyor> Nihayet... <gülüyor> Nihayet işler yolda giriyor. Yoluna giren ne anlatsana. <gülüyor> şey Ebu'l Vefa... ...padişahı kabul etmemiş be. Bunda gülecek ne var? Etmemişse etmemiş. De etmemiş. <gülüyor> Padişah dergahın kapısına kadar... ...geldiği halde görüşemeden... ...dönmüş ne kadar ağır bir şeydir... ...düşünebiliyorsun. Olsun... <gülüyor> Olsun. Bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı. <gülüyor> Hristiyan krallarına hiç benzemiyor. Göreceğiz Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Elbül Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Hmm. durumunu bilse bu kahkahaların yarıda kalırdı ya. Ah söz verdim Jüsti'ye söyleyemeyeceğim. Ye, neyse. Sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et hastalanmasın. <gülüyor> Ebul Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya başına artık yarım kalacak padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu böylece işi tamam ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi <gülüyor> Maşallah Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar Müslüm evladım inşaat daha ne kadar sürer dersin e, Efendim bizde bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz Bunun içinde Ruşen kardeş çarşıya amele vurmaya gitti İnşallah bir an evvel biterdi Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz İnşallah efendim Demek Krito da bu işin içinde he? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı? Emrimiz üzerine bu zamana kadar görüşmedik Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum İnşallah sözünem Aa işte. bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor Selamün aleyküm selam Efendim iki amele getirdim Hele dinlensinler biraz Öyle vakti de girmek üzere Namazı kıldıktan sonra iş başı yaparsınız Baş üstüne efendim Amelelerle ben ilgileneyim efendim İyi olur evladım Ruşen de bu ara ibrik getirirse... ...bir abdest tazelemiş oluruz. Hemen getiriyorum efendim. İşte. Leğenle ibrik hazır efendim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lejeliyim ben. Ne ne oldu? Sultan bebe öldü. Bilmezsin. Biliyorum elbette. Cenaze anasını da şeyh Ebul Vefa kıldırmış. Ee hey, aban o ered evet, o kıldırmış. Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. Sebep? En büyük tezdiğini kaybetmiş oldu. Ne kaybedecek? Fatih öldüyse yenisi gelir. Türklerde devlet adamı mı yok? Ee gelmesine gelir Ama Ebul Vefa'nın işi zor. Krito bırak şu zırvaları yani. Mavro ile ilgilen biraz Ne, ne, ne olmuş Mavro'ya? Ne olacak? Ne? Çok istaksız Boğazından lokma geçmiyor e Peki neden söylemesin Beliza? Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat e, kalmadı. Ben onu hemen bir hekime götüreyim dur. dur dur dur, dur. Akıl edebildin Padişah Efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var. Ve aleyküm selam. Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler. Hayırlı mübarek olsun. Ancak Padişahımız Efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar. Ya efendim ne güzel olurdu. Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eyledim. Evladım... Padişah Efendimiz'in bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler. E, pe pek anlayamadım efendim. Demem şu ki bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi Efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır. Peki arz edeceğim efendim. Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz. Baş üstüne efendi hazretleri. Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayını meşkûr edesin. Ah, ah zavallıyım bütün gece sayıkladım <Gülüyor> dur Durdu durdu durdu da biz ne dururuz böyle? Ale ne yapsam, ne etsem ben bilemedim, Şaşırdım kaldım. Bu kadar ilaç kullandık nafile. Yoksa bu hekimler kasıtlıdır Ne kasıtları olacak ee, Biz Hristiyanız ya Saçmalama İsa aşkına. Sen zaten boşuna laf söyleyip durursun. Başka bir şey yapmasın ki. <gülüyor> Saçmalıyorsun sen. Neden? Fatih'in ölümüyle He. Ebul Vefa desteksiz kaldı dedin. E. Hani? He. Bilakis Sultan Bayezid de babası gibi... ...Şeyh Efendi'ye hürmet ediyor. E canım efendim bunu da nereden çıkardın şimdi? E duymadın mı? He. Padişah kızı Selçuk Sultan'ın nikahını... ...Ebul Vefa'ya kıydırmak e. istedin. Aman canım bu kabul etmemiştir. Evet kabul etmemiş ne? ama... ...onun tavsiye ettiği kimseye kıydırmış. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hı. Sultan bunları siyaseten yapar. Kusura bakma Makrito. Senin zeka seviyenle Mavro'nunki arasında hiç fark yok. Biz zaten kabahat seninle evlenendi. Hikime bir kere daha mı gitsin? he. bir kere daha mı gitsin? Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız. Evet efendim. Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım. Efendim yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya... ...Müslüman olmuş. <gülüyor> bir seviniyor ki sormayın. Allahu azimüşşan birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte. Evet ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkun var. Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu. Elhamdülillah. İşte şifahaneye geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik. Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne niyettiniz efendim? Biraz istirahat buyurmaz mısınız? Berudar ol evladım, berudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz. Buyurun. Efendim. Ah, Müslüman evladım, sen de şuraya otur. Efendim, hastalar. Hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler. Ya ya ya, çeken bilir. Döşe kesirliğini çeken bilir. E, efendim, e, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim. Tabii. tabii. Getirin, getirin şöyle, şöyle uzatın. Heh, tamam. Şuradan tutun, tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Evet. Bu Krito? Krito mu? Şehideki hasta abinin mi? Oğlu olabilir. Neyi var acaba? Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel gel biz hasta ziyaretine gidelim. Buyurunuz efendim. <Gülüyor> Azizlerim dadımıza koşun. Çaresiz kaldık. Çocuk <Gülüyor> evden <Gülüyor> gidiyor. <Gülüyor> biz de yardım Bu çaresizlik. Kalk çaresiz? <Gülüyor> Elen var galiba kapıya bak. Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir? bak dur bak. Sütçü Krito <gülüyor> efendinin evi burası mı? Bu e, bir Müslüman. E, e, evet benim. Nedir? Çaman kes kesesin kes. Ne istersiniz? E Oğlunuz için geldim hastaymış. E, e, i̇yi ama ben sizi tanımam ki. Hem e, siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu? E, beni Ebu'l Vefa hazretleri gönderdi. <gülüyor> Ebul Vefa Hazretleri Evet. Ee, yani sonra ne istersiniz? Eğer evet. çocuğun hastalığı devam ediyorsa... ...şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi. Ve bakayım. Hastaya yedi gün müddetle akşamları... ...satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır. Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre... ...Ebul Vefa sütte su bilir. Oğlumun hastalığının hililli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu? Heh. Siz şifa aramıyorum Evet. İşte çare. Kim diyor? Ebul Vefa'nın bir adamı. Bak bu nameyi göndermiş. Ebul Vefa mı? He. Peki ne yazmış? Sanki süte su kattığımı bilir. Çocuğa akşamları artan sütten bir fincan içirin... ...inşallah şifa bulurdu. ...ama süt saf olacakmış... Kreto bu adam boş biri değil. Süte su katma diye sana hep diyordum. Tut dur dur, dur dur Biraz düşüneyim hele. Ne yapacağıma sonra karar gördün ben. Bunun neyine karar vereceksin canım. Dedim ya bu adam bir aziz. Her gidişimde teyzem... Bırak teyze teyze, teyze bırak. Bırak teyze. bırak konuşma teyze istemiyorum. O buna adı teki sonra Müslüman olandan ne beklediyorsan. Ama artık? Kreto şimdi ya, çok huzurlu Liza, olduğunu bırak, söylüyor. Bırak. Yüzünün rengi bile değişti. Liza kapat şu teyze meselesini. Ben oğlumu düşünüyorum sadece Daha neyini düşünüyorsun Şu reçeteyi tatbik etsen ne kaybedersin <gülüyor> Az bekle bekle be. Geldim be geldim <gülüyor> Liza bu ne hal neden alarsın <gülüyor> Bak Liza alama Mavro sağlığına kavuştu Mavro Türk gibi oldu artık Mavro Bil gel yavrucu Annen niçin al or Bilmem Lisa. Katil katil ne, ne, Kim katil Kim olacak senin ha? yıllarca peşinden Gittiğim Dimitri ha? Zavallı yaşlı teyzemi öldürmüş Ah, Dimitri mi evet, teyze evet. Öldürmüş mü Eski dinine dön diye zavallıya başka yapmış ee? Reddedince de öldürmüş Cani pis cani Liza kim dedi sana bunları Şimdi ee? teyzemin evinden geliyorum Cenazesini camiye götürdüler Dimitri'yi de yakalamışlar Birçok şey anlatmış Hilekarın dolandırıcının tekiymiş o Zihnim mallak bullak oldu Onun yüzünden ebul vefaya da düşman olmuştu. Halbuki Ozat oğlumu ölümden kurtardı Böyle birine nasıl inanmışım Liza <gülüyor> Ne istiyorsun Gidli yanımdan yanlış kalmak istiyorum Liza itiraf etmeliyim ki Bu zamana kadar hep sen aklı çıktın İş geçtikten sonra mı Züçti seneler önce Müslüman oldu ne? Sen bir katilin peşinde koştun durdun ne? Bir daha söyle ne dedin İstanbul'da ve evet. Müslüman ala değil mi? Yani sen yerini biliyorsun. Evet. Şey Ebu dergahında. İyi yani, söylemedin şimdiye kadar bileceğim. Bir mende burun peşinde giden insana itimat edilir mi? Peki, peki, peki. O halde hemen Vefa'nın dergahına giderim ben. Evet, ne yapacaksın dergahta? Dur, dur harita, bir dakika. <Gülüyor> Krito diye biri geldi Sizinle görüşmek istiyor efendim Gelsin Buyur içeri gel Demek Krito efendi sensin Benim Ben Şöyle otur Oğlum Sayenizde tamamen iyileşti Buna çok sevindim Şifayı veren Allahü Teala'dır biz sebebiz. Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde. Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur. Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba? Katil. Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tevbe etmektedir. Bütün kabahatlarıma. ...kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de... ...dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım. İyi ettin ama... ...Krito Efendi... He. ...asıl tövbe bu değil. He. Sen He. hele kardeşinle bir görüş bakalım. Müslim. Müslim evladım. Buyurunuz efendim. Bak... ziyaretçi var. Yüsti. Kardeşim... ...nihayet kavuştum sana... Jüsti öldü. Ne? Justi öldü mü? <gülüyor> ya sen? <gülüyor> ben Müslim. <Aha. gülüyor> Anladım. E, yeni ismin. Eski Jüsti ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar elbetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir? İslamiyet insanı değiştirir Grito. Seni bile değiştirir. ...aklımdan geçini okudu. Ya Hazret! Ben de Müslüman olmak isterim. Hemen ol. Müslim... ...kardeşine kerime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin... ...bir tas çorbasını içersin. E, ya Liza efendim? Yengem? ...o Krito'dan akıllıdır. Bir başka programda buluşmak dileğiyle... ...hoşça kalın.